Mehveş Evin ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Ben Mehveş Evin. Ekonomi Ekolojiden herkese günaydın. Bugün halk sağlığını, hepimizin sağlığını çok yakından ilgilendiren bir konuya değineceğiz. Sık sık zaten gündeme getiriyoruz ancak. Greenpeace'in Temiz Hava Hakkı platformuyla birlikte yayınladığı kükürt dioksit oranı ile ilgili havadaki kükürt di dioksit oranı ile ilgili raporuna dair e, konuşacağız. E, bu çok önemli ve hattımızda e, raporun ne anlama geldiğini ve önemini anlatacak olan e, konuğumuz da Greenpeace Akdeniz Projeler Sorumlusu Deniz Bayram. Merhaba Deniz. Merhaba. E, şimdi öncelikle e, bu neden yapıldı? Bu e, raporun önemi neydi? E, çünkü bir karşılaştırma da var. Öncelikle Türkiye'nin de hava kirliliğinde, e, kükürt dioksitte e, epeyce e, bir kötü sayılan, e, dünya çapındaki ilk ona giren ülkenin arasında olduğunu öğreniyoruz. Ama istersen senden dinleyelim. Tabii ee, öncelikle biraz hava kirliliğinden başlamak istiyorum. Ee, tıpkı Hindistan'da olduğu gibi, Çin'de olduğu gibi e, Türkiye'de de artık e, hava kirliliği e, ciddi çevre sorunlarından birisi olarak karşımıza çıkıyor. E, bugün e, küresel olarak e, çevre sorunlarından biri olan hava kirliliğinin e, Türkiye'de de artık 1990'lı e, 1990 yıllarda olduğu gibi e, insanların dillelik hayatlarını ciddi anlamda e, etkileyen ciddi. E, ciddi sağlık etkilerine neden olan e, bir çevre sorunu. E, tenis Hava Hakkı platformu e, Greenpeace'in de bir parçası olduğu... E, evet. ...çevre ve sağlık e, örgütlerinin bir araya gelerek kurmuş olduğu bir platform... E, ...ve e, bir süredir de Türkiye'deki hava kirliliğine ilişkin e, çalışmalar yapıyor... Son 2 yıldır e, kara rapor e, çalışması yapıyor ve kara raporla e, Türkiye'nin e, hava kirliliği karnesine e, Türkiye'nin Şehir Şehircilik Bakanlığı verilerine göre hesaplıyor. E, son olarak çıkardığımız rapor ise Greenpeace'le birlikte çıkardığımız bir rapor. Greenpeace'in Hindistan ofisinin hı hı. E, dünyada. Ee, NASA, e, NASA'nın e, bir e, yöntemi olan e, uydu görüntülerine göre hazırlamış olduğu e, bir raporda e, dünyadaki küükük dioksit oranlarının yüksek olduğu bölgeler tespit edildi. Bu çok enteresan. Burada sözünüzü keseceğim Deniz. Çünkü bu verilere dair hani öncelikle bir tabii devletin verileri var. Bir de alternatif kaynaklardan mesela uydu görüntüleriyle kükürt evet. dioksit oranlarını tespit edebiliyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet. Evet, aynen öyle. Aslında şunu söyle, söylemem gerekiyor. Hı hı. Türkiye'de Çevre ve Seyircilik Bakanlığı hava izleme e, ismi verilen e, bir sistem aracılığıyla e, hava kirletici limitlerini e, yayınlıyor. Fakat Hı -hı. E, maalesef bu sistem her zaman e, çalışmadığı gibi e, verilerin de e, çok güvenilir olduğunu söylemek e, açıkçası çok mümkün Hı -hı. değil. E, çünkü özellikle bazı bölgelerin hava kirliliği limitlerine e, ulaşmaya çalıştığınızda zaman zaman sistem e, bozuluyor. E, verilere ulaşamıyorsunuz. E, web sitesi her zaman çalışmıyor. Aynı zamanda da veriler aslında kullanıcıların, kişilerin anlayabileceği kolaylıkla basitlikte de e, yansıtılmıyor. E, bununla birlikte hava kirletici, hava kirliliği ölçüm e, cihazlarının nerelerde kurulduğu, e, objektif e, kriterlere uygun olarak kurulup kurulmadığı gibi e, çeşitli e, soru işaretleri de söz konusu e, yani kısacası şunu söyleyebilirim Hı -hı. ki Türkiye'de hava kirliliğinin ölçümü ve verilerin yayınlanmasıyla verilere erişilebilirlikle ilgili ciddi sorunlar söz konusu Hı -hı. bununla birlikte Dünya Sağlık Örgütü e, nezdinde de e, ya da artık bugün çeşitli yöntemlerle uydu görüntüleriyle de e, hava kirletici e, limit, e, limitleri tespit Edilebiliyor. Evet. Ee, Greenpeace Hindistan ofisinin de NASA görüntüleri, NASA e, uydu görüntülerine göre e, hazırlamış olduğu raporda e, kükürt dioksit e, oranının e, en fazla olduğu bölgeler tespit edildi. E, hotspot olarak e, ifade edildi. Ve Türkiye'de onların arasında değil evet. mi? Hangi bölgeler? E, ilk 10'da ilk ona baktığımızda e, Hindistan, Çin, Güney Afrika gibi ülkeleri, ülkeleri görüyoruz. Hı -hı. E, özellikle kömür gibi e, kirli enerji yatırımlarının e, oldukça yaygın olduğu bölgeler bunlar. Mesela? E, ilk 10'da 10. sırada da Türkiye Hı -hı. yer alıyor. E, yine Yine yap, e, raporda yer alan verilere göre e, Türkiye'nin özellikle kükürt dioksit oranlarının son derece yüksek olduğu Türkiye'deki bölgelere baktığımızda ise yine aslında çok eskilerde kurulmuş olan kanulü termik santrallerin ve özellikle e, Bizim bu kükürt dioksiti filtreleme olarak e, filtreleme cihazı olan destekizasyon sistemlerinin kurulu olmadığı e, termik santrallerin olduğu bölgelerde e, yoğunlaştığını görüyoruz. Örneğin Afşin Elbistan'da, örneğin Muğla'da. Burada evet. bir sıralama var mı Deniz? Yani en çok Türkiye içerisinde. En yoğun görülen yerler gibi bunların daha evet. detaylı bir şey evet. var mı? özellikle özellikle Muğla bölgesinde Hı -hı. ve Arnavutistan bölgesinde bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. Türkiye'deki küvütlü oksit oranlarının yüksek olduğu bölgeler arasında evet. ve yine rapordaki verilere göre yapılan raporda verilere göre yapılan yorumlara göre de yani raporun bir çıktısı olarak da e, Türkiye'deki bu kükürt-dioksit oranının son derece yüksek olmasıyla e, kömürlü termik santrallerin e, kömüre dayalı enerji üretimi arasında da e, bir doğru orantı e, kurulduğunu söyleyebiliriz. Evet. E, bu noktada aslında e, şu konuya değinmek istiyorum. E, Türkiye'de özellikle 1940'larda 1950'lerde e, kurulmuş olan bazı termik santraller var. E, bu termik santraller e, uzun yıllar boyunca e, elektrik üretim anonimi şirketinin yani kamu iktidari tesebbsinin e, işletmesinde olan e, santrallerdi. E, ve bir süre önce de yaklaşık 2000'lerin başından itibaren de özelleştirme planına alındı ve bir kısmı oldu, um, biri hariç. Aslenistan'daki santral hariç özelleştirildi. E, ve özelleştirilirken de aslında bu santrallerin tıpkı yeni kurulan santraller gibi bir takım çevre yatırımları yapılması gerekiyordu. E, ve bu sülfür dioksit e, hava kirleticisine Filtreleyen e, bacagazı destrüfizasyon e, sistemlerinin kurulması da e, bunların bir parçasıydı. Evet. E, fakat e, bu konuyla ilgili anayasa mahkemesi kararlarına rağmen e, yıllardır e, bu santrallerde e, herhangi bir e, çevre yatırımı yapılmıyor. E, çünkü e, bu çevre yatırımları maliyetli olduğu gerekçesiyle. Peki ee, bu noktada şunu evet. da sormak istiyorum. E, madde 45'i e, çok konuşmuştuk. Bu e, bir on binlerce imza toplandı e, senenin başında. E, çünkü neydi madde 45 e, termik santrallerde tam da bu bahsettiğin iki yıl daha e, baca filtresiz çalışma imkanı veren bir kanun teklifiydi. E, fakat bundan vazgeçildi ama benim anladığım kadarıyla e, bundan vazgeçildi ancak halen dahi. E, termik santraller, Türkiye'deki termik santrallerin çoğu e, baca filtresiz olarak e, faaliyette. Evet. evet. E, maalesef öyle. E, aslında e, 2011 yılın 2013 yılında ee, bir e, kanun maddesiyle e, geçici o zaman geçici 8. maddeydi e, aradan geçen e, 6 yılda açıkçası sürekli maddelerin ismi değişti ama hmm. e, bu termik santrallere sağlanan bu ayrıcalık maalesef değişmedi e, 2013 yılında e, geçici 8. maddeyle e, siz aslında çevre yatırımları yapmasanız da olur dendi bu santrallere e, bu santraller kat ve kat daha fazla hava kirlitici, hava kirlitici, parçacık madde kirliliği gibi aynı şekilde kükürt dioksit gibi azot dioksit gibi çok hava sağlık etkisi olan hava kirleticileri kat ve kat fazla yaymaya devam ettiler. Zaten Türkiye'de bu santrallerin olduğu bölgelere bakarsanız da çok ciddi hava kirliliği sorunun hmm. olduğunu görürsünüz. İşte hangi bölgeler buralar? Zonguldak Çatavazı bölgesindeki Çat Estermiş santrali, Muğla'daki Kemerköy, Yeniköy santrallerinin olduğu bölge Sivas, ve Afşin-Elbistan bölgeleri e, Soma'da e, Manisa Soma'da var mı? Çünkü Manisa Soma, aynen evet. Soma Termik evet. e, orada faaliyette bulunan e, Soma Termik Santrali de e, yine aynı şekilde bu çevre yatırımlarını yapmamış olan santrallerden e, ve 2012 yılında bu madde hakkında anayasa mahkemesi e, insanların sağlığı anayasanın 56. maddesine göre ve insan sağlığını etkileyeceği için bu santrallere bu kadar uzun sürelerle çevre yatırımlarından muafiyet sağlanamaz hmm. e, şeklinde bir karar çok net bir karar verdi hmm. Anayasa Mahkemesi'nin bu karar çok e, takdir edilesi bir karardır çünkü evet. insanların e, nefes alma hakkını savunan, çevre hakkını savunan bir karardır evet. e, fakat daha sonra Anayasa Mahkemesi kararına rağmen bu santrallerin hiçbirisi bu yatırımları yapmamaya devam etti ve yeni kanun düzenlemesi geldi son olarak da aslında 2019 sonuna kadar bu santrallerin bu yatırımları yapmaları gerekti Gerekiyor olmasına rağmen senenin başında yeni bir kanun düzenlemesiyle 2021'e kadar ertelenmesi teklif edildi. Hı hı. E, fakat e, özellikle bu bölgelerde yaşayan insanların e, ve Türkiye çapında artık hava kirliliği bir, bir çevre sorunu olarak gören insanların örgütlenmesiyle e, 70 binden fazla imza toplandı iki hafta içerisinde. Ee, özellikle Temiz Hava Hakkı platformunun ve platform üyesi olan Greenpeace gibi çevre kurumlarının da e, başlattığı kampanyayla e, bu yasa tasarısı, bu yasa teklisi e, bütün, e, meclis görüşmeleri sırasında e, Hükümet Partisi dahil olmak üzere, AK Partisi dahil olmak üzere bütün partilerin e, ortak e, önergesiyle geri çekildi hı hı. E, ve şu andaki mevcut duruma göre işte Greenpeace'in hazırlamış olduğu bu e, raporda da küçük dioksit oranlarının çok yüksek olduğu bu bölgelerdeki bu santrallerin tamamı e, 2019 yılı sonuna kadar bütün çevre yatırımlarını Yapmak zorundalar. Peki yapmazlarsa ne olur? Hı -hı. Yapmazlarsa yapılması gereken bu santrallerin faaliyetlerini durdurmaktır. Hı -hı. Durdurma, durdurma, durdurmak gerekir Hukuk, e, hukuka uygun e, faaliyetlerine e, devam edebilmeleri için. E, madde 45 özelinde kampanya yapan tüm çevre kurumları ve temiz varkı platformu süreci yakından takip ediyor. Son dönemde e, özellikle... Ee, bu santrallerin bu e, sektörün e, yeniden aynı kanun teklifini yeniden e, mecliste getirmek yönünde e, çeşitli girişimleri var bunu çeşitli hazırlamış olduğu raporlardan görüyoruz e, en son e, mecliste gelen bir kanun teklifinde yer alan bir madde düzenlemesinin e, yine aynı muafiyeti sağlayıp sağlamayacağı konusunda basında çeşitli e, görüşler çıktı. Çeşitli açıklamalar yapıldı. E, ancak meclis e, tutanaklarına baktığımızda şunu gördük ki e, AK Parti Grup Başkan Vekilinin de e, söylemiş olduğu gibi bizzat açık bir şekilde deklara etmiş olduğu gibi bununla ilgili hükümetimiz herhangi bir e, muafiyet getirmeyi düşünmüyor. Ee, bu santrallerin tamamı 2019 yılına kadar, sonuna kadar bütün çevre yatırımlarını yapacaktır. Biz de bunun takipçisiyiz şeklinde. Ee, bir dayanı var. Ee, Böyle deniyor de, ama tekrar şey... gündemde diyorsunuz. <gülüyor> bu da ilginç tabii. Yani bir yandan evet, da... gündemde ama e, bir yandan da meclis e, konuşmalarında bunu açık bir şekilde deflere ettiler. E, biz de e, bu söz verişin... E, takipçisi olmaya devam ediyoruz ve 2019 sonuna kadar bu santrallerin e, kükürt dioksit kirleticisi e, neden olduğu e, çevre yatırımlarını yapmaları konusunda eğer yapılmadığı takdirde de e, hukuka uygun olarak e, faaliyetlerinin durdurulması konusunda e, takibe yapıyoruz. Bir çok ...önemli bir takip tabii ki. Bir de belki e, dinleyicilerimize şunu da e, söylememizde fayda var. Şimdi bir takım bölgelerden termik santrallerin yoğun olarak faaliyet gösterdiği... ...işte Afşin, e, Muğla, Zonguldak e, bölgelerden bahsettik. Fakat e, bu partiküllerin e, başka yerlere de taşınabildiği... ...dolayısıyla e, ne kadarlık bir alanı neye göre etkiliyor? Tabii hava koşullarıyla bunların dağılması da söz konusu ancak... Benim anladığım kadarıyla bu sadece bu bölgeler ve sadece termik santrallerin bulunduğu alanla da sınırlı değil. Dolayısıyla evet. hepimizi ilgilendiren bir Hı. sağlık sorunu. Evet. evet. Şimdi söylemek çok önemli gerçekten. Hava kalitesi. Aynı zamanda bizim gündelik yaşamlarımıza, sağlığımızı ve yaşam kalitemizin doğrudan belirleyen faktörlerden bir tanesi. Evet. Çünkü nefes almak en temel yaşamsal bir hak. Ee, ve havamız kirli olduğu zaman da e, bunun sağlığımıza e, ve yaşam kalitesine çok büyük bir etkisi var. E, tabii ki hava kirliliği sadece termik santrallerin olduğu bölgelerle sınırlı değil. E, meteorolojik olaylara göre e, bu hava kirleticiler e, ve parçacık maddeler e, meteorolojik, e, olay, meteorolojik e, hava koşullarına göre e, çok uzun e, menzilde taşınabiliyorlar. Hı hı. Tabii bir de şunu da değerlendirmek gerekiyor. Mesela sadece termik santral değil ama termik santrallerden yayılan hava kirleticiler, diğer endüstri tesislerinden yayılan hava kirleticiler, ulaşım kaynaklı hava kirleticiler, bütün bunların hepsi birleştiğinde bir kümülatif hava kirliliğine neden oluyorlar. ve Bu kümletif hava kirliliği de meteorolojik olaylara göre oldukça geniş bir alanı etkileyebiliyor. Dolayısıyla sadece Soma'nın, Zonguldak sorunu olmaktan çıkıp ee, bütün e, ülkenin sorunu ve diğer şehirlerde yaşayan insanların sorunu haline de Hı -hı. E, geliyor. E, bunun mesela çok çarpıcı bir örneğini şöyle vermek istedim. E, yakın bir zamanda Avrupa'da e, iki ülke arasında e, bununla ilgili ciddi bir tartışma oldu. Hı -hı. E, Avusturya ile Almanya arasında e, söz konusu hava kilitliği taşımlarının hangi ülkenin e, Tesislerinden kaynaklı, hangi ülkenin hava kalitesini iyi yönetememesinden kaynaklı olduğuna dair e, bir takım hukuki tartışmalar ve bir e, takım hukuki başvurulara neden oldu. E, yani iki ülkeyi bile e, bu kirlilik kimin kirliliği sorusunu sorduracak kadar e, hava kirliliği dediğimiz e, çevre sorunu e, dar bir alanda değil daha geniş alanları etkileyen e, ve e, kilometrelerce öteye taşınabilen bir çevre ve sağlık sorunudur. Peki e, şunu da son olarak diye belirtmekte fayda var. E, açabilirseniz de sevinirim. E, şimdi yani hava kirliliği diyoruz ama e, asit yağmurlarına e, yol açabiliyor. Bu kadar yoğun bir kükürt e, dioksit e, emisyonu. E, bir takım hastalıklar ve hatta erken ölümlerle de bağlantılı olduğuna dair herhalde bir takım veriler evet. var değil mi? Evet, evet. Bununla ilgili... Greenpeace e, uzun bir süredir e, Stanford Üniversitesi ile birlikte geliştirmiş olduğu bir modelleme çalışmasına göre hava kirliliği ve hava kirliliğinin neden olduğu çeşitli çevre e, olayları mesela asit yağmurları gibi aynı zamanda hava kirliliğinin sağlık etkisine dair e, modelleme çalışmaları, e, çeşitli modelleme çalışmalarıyla e, etkisine e, yönelik e, çeşitli ölçümlerde bulunuyor. Dolayısıyla bir hava kirliliği, bir hava kirletikin limit söz konusu olduğunda örneğin bir parçacık madde limit söz konusu olduğunda e, PM10 diyoruz biz ona. Zaten çeşitli ana hava kirleticiler vardı. O hava kirleticilerin de limitleri de belirlenmiştir yasal mevzuatta. Türkiye 2019 Ocak itibariyle Avrupa Birliği'ndeki bütün limit değerleri karşılamak zorundadır. Yönetmeliğimiz bu şekilde bir e, sahip de bulunmuyor şu anda. E, bu hava kirleticiler eğer bir limit taşıması söz konusu olduğu zaman, e, benim limit taşıması söz konusu olmasa bile ki Türkiye'de e, sistematik olarak limit taşımları gerçekleştirmektedir birçok bölgede. Hı hı. Limit söz konusu olduğu zaman Belirli bir sağlık etkisinden de bahsediyoruz evet. ee, Örneğin Kişilerin e, erken ölüm Hı -hı. oranlarından bahsediyoruz kişilerin. işte akciğer hastalıkları nedeniyle, akciğer hastalıkları şikayetiyle e, hastaneye ne kadar başvuru olduğundan ya da astım kova gibi çeşitli solunum yola hastalıklarına ilişkin e, verilerden bahsediyoruz. Hastaneye evet. başvuru, e, erken ölüm gibi. E, yine başta söylediğim gibi e, sadece hava kirliliği olarak kalmıyor. E, aynı zamanda bunun sağlığımıza Orta ve uzun vadede ciddi etkileri de oluyor çünkü yaşam kalitemizi devrinden etkiliyor. Çok teşekkür ediyorum Deniz Bayram programa katıldığınız için ve bu bilgileri verdiğiniz için biz de bu konunun temiz hava hakkının takipçisi olacağız. Ben teşekkür ederim. Ben bu konuyla ilgili açıkçası toplumsal olarak da daha fazla farkındalığın ve sonuculuk alanının oluştuğunu söyleyebilirim. Son yıllardaki çalışmalardan da görüldüğü üzere artık Türkiye'de hava kirliliği sorununun var olduğu hem karar vericiler tarafından... ...hem de toplumsal olarak çok geniş bir nüfusun kabul ettiği bir çevre sorunu olarak görüldüğünü söylemek, söyleyerek bitirmek isterim. Ben teşekkür, teşekkür ederim. teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Ee, evet, Greenpeace Akdeniz Projeler Sorumlusu Deniz Bayram... ...kükürt dioksit raporuyla ilgili çok güzel bilgiler verdi. Güzel dediğim faydalı bilgiler verdi. Bilgiler güzel değil, havadisler çok iyi değil... Böyle bir halk sağlığı meselesini e, konuşurken ayrıca bu programı da çok sevgili arkadaşım, belki Açık Radyo e, dinleyicileri de tanıyacaktır. Ayşegül Tözeren, e, ona e, adamak istiyorum bu programı. E, Ayşegül e, bir halk sağlığı uzmanı, e, bir hekim, aynı zamanda bir edebiyatçı, şair, eleştirmen ve çok yürekli bir insan. E, neden Ayşegül için mümkün? E, Böyle bir şey yaptığımı söyleyeyim O da e, birkaç gün önce gözaltına alındı Hala gözaltında Ve e, tahminlere göre neyle suçlandığını bilmiyoruz e, Onun gibi pek çok e, insanın da gözaltına alındığını biliyoruz Cuma günü adliye çıkarılacak e, Ayşegül'le doğrudan Yani Ayşegül bu yayını dinlemesine olanak yok e, Fakat ben onun çok sevdiği bir parçayı Sezen Aksu'dan e, Rumeli Havasını çalarak sonlandırmak istiyorum. Haftaya görüşmek üzere. Barı bir gül takmıştınız o gün gözüme gizli bahçenizden pembe demiştiniz ne fısının kinarı durudu pembe gül sütten daha k teninizde ben o gün Sabaha doğru üçte Çok zaman oldu siz evliydiniz Ben kaldım hala Yüreğimin vurgunu yedi Terk işte Ben o gün yandım işte Sabaha doğru işte çok zaman oldu siz evlendiniz ben kaldım hala o yüreğimin burgunu yedi terk işte Gidip gitti Allah. Oh. Siz evliydiniz ben kaldım hala Yüreğimin vurgun yedi terk edil işte O gün göğsüme Gizli bahçenizden pembe Demiştiniz nefesim Kâr durdu Pembe gün sütten daha ak Deninizden Ben o gün